Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa bir Rus halk şarkısıyla, bir vals ile başladık. Amurski Gorni, Amur Dağları. Şarkıyı Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Medeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası seslendirdi. Geçen hafta programın sonunda... Bugün geçen haftalarda İmroz'da sevgili arkadaşım Stelio Berber ile yaptığımız programın kaydını dinleyeceğimizi söylemiştim ama 29 Haziran Çarşamba akşamı az önce dinlediğimiz Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı Medeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası'nın kuruluşunun 10. yılı konseri nedeniyle Stelio ile konuşup programı bir hafta ötelemeye karar verdik. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası 2012 yılında Muammer Ketencoğlu'nun sanat yönetmenliği ve Öcal öcaların şefliğinde kuruldu. Az önce söylediğim gibi topluluk 29 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecekleri bir konserle 10. yılını kutlayacak. Konseri izlemek için bilet almanıza gerek yok. Giriş serbest ve konser başlamadan salonda yerinizi almanız yeterli. Muammer Ketencoğlu ile konserin hemen öncesinde 1980'li yıllarda başlayan halk şarkılarıyla yolculuğunun kısa hikayesini, 2012'de başlayan Medeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası'nın kuruluş hikayesini ve geçen 10 yılı konuştuk. Sizler için grubun konser kayıtlarından şarkılar seçtik. Umarım beğenirsiniz. Sözü çok uzatmadan sizleri sevgili Muammer Ketencoğlu ile geçtiğimiz günlerde Feriköy'deki mütevazı evinde yaptığımız söyleşiyle ve grubun Balkanlardan kafkaslar uzanan çok geniş repertuarından seçtiğimiz şarkılarla baş başa bırakmak istiyorum. Sevgili Muammer, Babil'den sonra da dördüncü kez bir aradayız. İşte ilk üç buluşmayı radyoda yapmıştık. Pandemiden dolayı biliyorsun uzun zamandır stüdyolara uzağız. Bugün de senin Feriköy'deki malikanendeyiz. Yani ee, ne malikanen. Yani. <gülüyor> Merhaba diyerek başlayayım. Merhabalar Erçemancığım. Dördüncü program olduğunu unutmuşum doğrusu. Eda evet, evet. Nice programlara diyelim. Umarım. Hem seninkiye hem de beraberliğimiz devam etsin. Umarım, umarım. Şey başlangıçta bir Rus vals'i çaldık ama dinleyicilerimize anlatır mısın Muameli Hacım? E, yıllar sonra yeniden e, bulduğum, yani uzun süredir kaybettiğim e, bir parçaydı. 90'lı yıllarda işte çeşitli mekanlarda çalışırken akordeonuna çalardım ben bu parçayı. İsmi Amurski Gorni yani Amur Dağları. Çok eski bir e, Rus valisi. Koro için pek çok düzenlemesi yapılmış, e, Amurski, Gorni yazıp e, Rus harflerine çevirirlerse dinleyiciler birçok versiyonunu bulabilir diye düşünüyorum. Çok eski ve sevilen standartlardan biriydi. Harika. Şimdi Muammer sen bugünlerde Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı Medeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası'nın sanat yönetmenliğini de yapıyorsun. Ben şöyle düşünüyorum abi. Ben 1990'ların başında tanışmıştık seninle ve aslında o günlerde Yeryüzünün Yedi Rengi diye bir proje yapıyordun. Bence bu hani Koro o projenin bugüne yansıması diye düşünüyorum ama yani hem o Yeryüzünün Yedi Renginden hem de bugünkü Koro çalışmasından bahseder misin? biraz? Tabii. Genel mesela. bir tarihçi anlatmaya çalışayım. 80'li yıllarda işte üniversite yıllarında çeşitli ülkelerin halk şarkılarını e, yorumlamaya karar verdiğimde ki bu da e, şöyle oldu. Ana kordiyon baktım ki e, dünyanın her tarafında halk şarkılarına e, fazlasıyla nüfuz etmiş girmiş bir enstrüman. E, o zaman yani iyi bir akordyoncu olursanız, dikkatli dinlerseniz, ustalara dikkat ederseniz dünyanın her tarafından halk müziği çalabilirsiniz. İşte bu mantıkla 80'li yıllarda çeşitli ülkelerin halk şarkılarına merak sardım. E 90'lara geldiğimizde de e, yeryüzünün yedi rengi projesiyle de e, bunu sahneye taşımış oldum. Zaten hani mekanlarda ben kendi kendime çalardım ama e, yeryüzünün yedi renginde e, mümkün olduğu kadar e, o müziği çalanların e, söyleyenlerin ana dilli olmasına dikkat ederek dolayısıyla çeşitli etnik kökenlerden pek çok müzisyen arkadaşı bir araya getirdim bu yeryüzünün yedi rengi konserlerinde, 93 ve 97 yıllar arasında her sene yaptık. Yalnız İstanbul'da değil, İzmir'de e taşıdık, başka yerlere de taşıdık. Her sene değişiyordu müzisyen profili çünkü bazıları uygun olmuyordu o sene falan. Hani baktığımızda epey geniş bir profil ortaya çıkmıştı Etiyopya'ya kadar. Dolayısıyla bu halk şarkıları merakım her zaman devam etti benim alttan alta karşılaştığım malzemeleri topladım radyo programlarında işte odaklandığım konular dışında halk müziği örneklerine de sık sık yer verdim gerek açık radyo olsun gerek çalıştığım o zamanlar çalıştığım başka radyolarda olsun daha sonra Odaklanmış projeler geldi, i̇şte ağırlıklı olarak arabetiko çaldım, balkan müziği çaldım, hala da çalmaya devam ediyorum e, biliyorsunuz zaten, evet. bizim balkan yolculuğu toplumumuz var. Hı hı. İşte başlarda e, Orhan Osman'ın katkısıyla kompaniye Ketencoğlu devam etti 5-6 sene, arkasından Orhan kendi yoluna devam ettikten sonra Muammer ve Zeybek topluluğu olarak devam ettik. Böyle birkaç koldan odaklanmış projeler devam etti. Ama benim halk müziğine, yani odaklandığım projeler dışında halk müziklerine merakım hep devam etti. Hala devam ediyor. Muammer ne dersin? Bir şarkı arası verelim mi? Tabii ki. Ne bir var sırada? Mikisteri Zalakis şarkısı var. Büyük Ustayı geçen sene kaybettik biliyorsun. Evet. E, bu konserde özellikle onun e, bir şarkısı olsun istedim. E, Tohanyarok Kapnos. 1971'de yayınlanan e, bir Balatlar derlemesinde de bestelemiş, yer almış. İlk yorumlayan Maria Faranduri tabii. Hı hı. Biz de koro olarak yorumlamaya çalışacağız. Tamam. Onu duyacaksınız. Tamam. E, düzenlemesini ben yaptım. Tamam. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı Medeniyetleri Sesi Koru ve Orkestrası'ndan dinliyoruz. Gele gele geldik 2012'ye. 2012'de çok değerli öğrencim Aslan Umar Bahçeşehir Üniversitesi'nde koordinatör olarak çalışıyordu. Ve bir gün telefon edip bana yani böyle bir öğrenci korosu kursak gerek Anadolu'dan gerek çevre coğrafyalardan çok açılmadan yani batıya falan çok açılmadan bir halk müziği icra korosu kursak. Ee, ne bileyim Balkanlardan Kafkasya'ya kadar e, geniş bir coğrafyadan çeşitli halkların Türklerini e, gerek geleneksel haliyle gerekse gerekse e, çok sesli haliyle yorumlasak diye bir fikir ortaya attı. E tabi yani e, o kadar uygun bir şeydi ki benim için tam yerini bulmuş gibi hissettim. O gün bugündür. Bahçişehir Üniversitesi Konservatuarı Mendeniyetlerin Sesi Koro ve Orkestrası faaliyetlerini sürdürüyor. Yani 10 senedir çalışıyoruz. Zaten bizim programımıza vesile olan konuda çarşamba günü yapacağımız konser 10. yıl konseri olacak. Hı hı. Yani Koro'da ne yapıyoruz? Dediğim gibi çok geniş bir coğrafyadan Balkanlardan Kafkasya'ya kadar ee, konuşulan pek çok dilde halk şarkılarını öğrencilere, koristlere öğretiyoruz. Mümkünse bu dili konuşan insanlar gelip e, koristlere telaffuz çalıştırıyorlar. Mümkün oluyorsa eğer, mümkün olmuyorsa da mümkün olduğu kadar e, biz e, öğrenip çocuklara, öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Ve... E, Bazen çok sesli hali, örneğin Gürcü zaten geleneksel olarak çok sesli, biz de o haliyle seslendiriyoruz. Ama bazı sololar olsun, solist arkadaşlarımızın performansları olsun, gerek bazen de e, türkünün gerektirdiği gibi tek sesli söylediğimiz oluyor ama çoğunlukla e, ya batı anlayışıyla yapılmış çok sesli düzenlemeler ya da e, işte Gürcü ya da müziği söz konusu olduğunda geneliksel söz sesliğe bağlı kalarak yaptığımız düzenlemeleri e, aynı sahneye taşıyoruz. Yani neyi amaçladık? Aslında öğrenciler, koristler öncelikle dil deneyimi yaşasınlar. Bambaşka dillerde e, sözcükler telaffuz ediyorlar. Hani bizim... <gülüyor> Beraber yaşadığımız ama e, dil konusunda deneyimlemediğimiz pek çok dili e, öğrenmiş yani en azından o dilin müziğini öğrenmiş oluyorlar. Aynı zamanda da e, çeşitli bölgelerin halk şarkılarını e, tanımış oluyorlar. Bu vesileyle genel olarak o ülkelerin halk müziği ile ilgili e, kaba bilgiler aktarıyorum koristlere. ...hani bir yerde karşılığına çıktığı zaman... ...aa bu işte Adigece... ...aa bu işte ne diyelim... E, ...Zaza şarkısı... ...aman bu Ermeni şarkısı diye çabucak... E, ...bilebilecek duruma geliyorlar. E, bir nevi... ...müzikal bir... E, ...empati... ...müzikal bir kaynaşma derdindeyiz. E, bu koronun... E, ...kurulmasının amaçlarından biri de bu zaten. E, yani... Balkanlardan Kafkasya'ya kadar olan coğrafyada pek çok insan e, burun buruna yaşıyor, dip dibe yaşıyor. Bambaşka diller konuşuyorlar. Kökenleri itibariyle bambaşka diller bunlar. E, ama <gülüyor> tabii ulus devlet politikaları yüzünden kimse kimsenin ne yaptığını, ne konuştuğunu, e, nasıl konuştuğunu, nasıl şarkı söylediğini bilmiyor. İşte biz buraya e, odaklanıp, bu konularda farkındalık e, yaratmaya çalışıyoruz. Ee, bir şarkı arasında verelim mi için Ne dersin? Ne var sırada? Tamam. Bu bir tokat türküsü. Herkesin bildiği bir türkü olduğunu düşünüyorum. E, başındaki yazmayı sarı boyadın e, Düzenlemeyi öcal hocalan yaptı. 2015 yılında bir albüm kaydettik. Bugüne kadar teknik nedenlerde ve arkasından da pandemi araya girmesi yüzünden yayınlayamadık. Bir terslik olmazsa bu yazın 12 şarkıdan oluşan bu albümü de yayınlamayı düşünüyoruz. Çok güzel. Ee, Peki, Öcal Öcalan çalıştırıyor koroyu. Evet, mi? Şimdi Mesunlar şöyle geliyor. oldu. Hı -hı. Genel sanat yönetmeni ben oldum baştan beri devam ediyorum genel olarak raertuarı olsun kimi düzenleme olsun ben yapıyorum ve yine başından beri e, özel Öcal hocalan şefimiz çok eski yıllardan tanışırdık zaten hem arkadaş olarak hem e, yürüttüğümüz iş bakımından gayet uyumlu çalışıyoruz 10 e, sene e, kolay değil orkestramızda sürekli yine 10 senedir çalan müzisyen arkadaşlarımız var Gidip Cüm gelenler var. Zümler o... çaldı örneğin bugüne kadar. Müzisyenlerden de kısaca söz eder misin? Vallahi kontrol basçımız hiç değişmedi. Ufuk Çağlar Akman. Buradan selam yolluyoruz. Hem Öcal'a hem Ufuk'a. Aslıhan'a. Ee, aynen. Şey aslana da oldu. tabii ki en başta. E, kontrol basçımız dışında müzisyen arkadaşlarımız değiştiler. Dediğim gibi kim... Yani bir kısım insan uygun olmuyor konserlerde. Onun yerine başkası geliyor. Eee... Ama Korist hareketliliği çok daha fazla tabi. Yani bugüne kadar şöyle bir kaba hesap yaptım, 200'den fazla insan gelip geçmiş Korodan. Hı hı. İşte kimi mezun oluyor, kimi e, İstanbul'dan ayrılıyor. E, ne bileyim bir kısmı e, daha ne diyelim, yani bizim yaptığımız iş biraz ciddi geliyor. E, o yüzden çok hitap etmeyebiliyor kendilerine, olabilir tabi yani. yani e, türlü türlü nedenlerle e, yoğun bir sirkülasyon oluyor. Ve biz her sene seçme yapıyoruz. Yeni arkadaşlar katılıyor aramıza. Öyle bir e, hani bir taraftan e, mezun olup ya da farklı nedenlerle ayrılırken kolistlerimiz bir taraftan da e, tazeleniyor. Hı hı. Öyle Peki. bir akım var. E, koristler sadece üniversiteden Başlangıçta... arkadaşlar mı yoksa Başlangıçta öyleydi. Daha sonra bunun bir kısıtlama olduğunu düşündük. Tabii yine de belli bir kriterleri, bir takım kriterleri göz önüne alarak dışarıdan konistler de alıyoruz. Yani bu programı dinleyip de e, az çok müzik deneyimi olan e, dostlarımız varsa seçmelerimizi takip etsinler. E, muhtemelen e, dönem başında yine bir seçme yapacağız. Nereden takip edebilir? İlgi, ilgi duyanlar ee, geleneksel müziğe benim koronu. Instagram hesabımdan takip eder biriler, e, takip edebilirler ya da e, Koranın sayfası da var e, Başkent Üniversitesi Medeniyet medeniyetlerin sesi Fakültesi Koray Orkestrası e, başlığıyla bir Instagram sayfamız da var tamam. e, oradan yani oraya abone olup takip edebilirler e, Muammer bir şarkı daha dinleyelim mi sonra devam ederiz yine muhabbeti Koromuzun her zaman e, mutlaka repertuarında yer alan Ermenice şarkılardan biri. Yani 10 sene içinde bütün konserlerimizde mutlaka Ermenice şarkılar yer aldı. Bu da bir Haçadur bestesi. Çok değerli bir çağdaş usta. E, bir aşk şarkısı tabii ki. <gülüyor> Peki repertuar seçimi nasıl e, yapılıyorsun? Seçici olan e, sen misin? Ya Tabi da... yani büyük ölçüde benim ama bazen e, özel hocamız şarkıları önerebiliyor. Özellikle e, sololarda e, solo yapacak öğrenci arkadaşı büyük ölçüde serbest bırakıyorum. Hani demokratik bir şeyimiz hı hı. E, tutum izlemeye çalışıyorum. Belli ölçütlere göre e, bana Üç tane, beş tane, on tane seçenek sun. Onlardan birini, uygun olanı senin için seçelim diyorum. Dolayısıyla e, birkaç kanaldan öneriler geliyor önümüze. İşte her sene yapacağımız konsere göre e, repertuar değişiyor. E, muammer bir e, albüm çalışması e, yapıyordunuz. Az önce de kısaca söz ettin ama ne durumda? Albüm zaten Altı sene önce bitti ama türlü nedenlerle yayınlayamadık. Bu yaz yayınlanacak. Albümün konsepti aslında 12 dil, 12 türkü gibi bir şey. Yani bu şekilde anlatabilirim en basit haliyle. Hem Batı'dan Balkanlardan, işte Makedonya'dan, Yunanistan'dan bir Rebetiko var, Mar Marcos'un Makaris şarkısı var. Hı hı. Doğu'dan da Kürtçe şarkımız var, Ermenice. Merdan şarkımız var. Çok meşhur sevilen bir parçadır. Hı hı. Ee, Adige şarkımız var. Yani 12 ayrı dil ee, bu programda da çalacağımız Tatar şarkımızı albümede aldık. Bugün biz de Toyci'nin o bir Fevzi Aliyev bestesi. Güzel. Ee, yani 12 farklı dil ve 12 farklı tarzda müzik duyacaklar. Ee, zaten belki Babil'den sonra da çalarsın albüm çıktığı Tabii, zaman zaten. Yine konuşuruz. Aynen. Peki ne zaman yayınlanacak albüm? Sonbahara doğru elimizde olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama hani Türkiye'de e, her şey o kadar hızla değişiyor ki evet. e, neyi öngörebileceğimizi bilemiyorum açıkçası artık. Hani doğru. konu oraya varırsa çok çok konuşuruz. Evet abi. O yüzden varmasın. Tamam. tamam. <gülüyor> ee, bir şarkı arası daha versek nasıl olur Muammer? Evet programa bir Rus şarkısıyla başladık şimdi de Ukrayna halk şarkısı dinleyelim Güney Batı Ukrayna'dan bir aşk şarkısı bu ee, Tabi aştan beri savaşın çıktığı ilk günden beri büyük bir rahatsızlık içindeyim ee, işte bazılarının yaptığı gibi Rus kültürünü Rus müziğini e, şeyimizin dışında tutmak ilgi alanımızın dışında tutmak gibi bir durum asla olamaz nasıl Rusyaklarını severek söylediğimizi söylüyorsak e, Ukrayna da severek söylüyoruz şimdi pli ve e, dediğim gibi Güney Batı Ukrayna'dan Şey, yani bir yazında şey diyordun sen abi kültürlerin yaklaşması hani devletlerin yaklaşmasından daha kolay yani barış ve bir arada yaşamada hani müziğin çok önemli bir dil olduğunu düşünüyorum ama ne dersin? Bence e, edebiyattan ya da diğer sanat dallarından çok daha e, önemli çünkü doğrudan dinleyiciye ulaşıyor. Hı hı. E, i̇şte ...Ermenice bir kitabı Türk dinleyicisinin okuması için çevirmek gerekiyor. Ama müzikte böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ee, i̇nsanların birbirini anlaması, birbirini hissetmesi, birbirinin duyarlılıklarını fark etmesi... ...işte beslendikleri e, kültürel ögeleri anlaması için e, müzik en temel araç bence. Hı hı. İşte neden mesela e, Doğu Anadolu'da yaşayan halklar... Kürtler, Ermeniler ve Azeriler aslında baktıkları zaman müzik geleneklerinin birbirine o kadar yakın ki e, dolayısıyla hani devletlerin ve politikacıların e, savaş şırtkanlığına şarkılar, şarkıların benzerliği e, bir ne diyelim e, mesaj olarak, tepki mesajı olarak e, önümüzde duruyor. Zaten burada daha önce de konuştuk seninle benim hep söylediğim bir sloganım vardır. Halkların değil, coğrafyaların hı. müziği vardır diye. Evet. Hani Kafkasya'ya baktığınız zaman e, Kafkasya'da onlarca, yirmilerce bambaşka dil var. Fakat e, müzik geleneğinde e, çok fazla ortak öge var. Hı hı. İşte bir ne bileyim Türk, e, Türkçe konuşan, temel olarak Türkçe konuşan Karaçayların, Balkarların müzikleri e, yine Adigelere, APAZ'lara o kadar benziyor ki bunlar hani bir Kafkasya, tek bir Kafkasya halkıymış gibi. Ama detaylara girdiğinizde farkları anlıyorsunuz. İşte bu noktadan çıkarsak hani müzik gerçekten iyi dinlenirse kafalarımızı, kulaklarımızı başka halkların müziklerine açarsak ne bileyim hani düşmanlık duygusu nereden İnsanlara bulaşıyor. İşte medya olsun. <gülüyor> ulus devletlerin bugüne kadar yürütmeye alışık olduğu propaganda çalışması olsun. Bütün bunlar insanları etkiliyor. Ve e, birbirlerine silah çekiyor insanlar. Evet. Oysa şarkıları dikkatli dinlersek. E, işte biz ve onlar diye hadi e, burada ayırdığımız zaman onlardan bizden neler geçtiğini, bizden onların neler geçtiğini çok rahatlıkla. Anlarız. Ortak duyarlılıkları e, rahatlıkla yakalayabiliriz. <gülüyor> Yine bir benim sloganım, e, şarkıları, halk şarkılarını adam gibi dinleyen birisi, insan öldüremez diye bir şeyim evet. var benim. Hı -hı. E, ne diyelim, fazla naif, fazla alçak gönüllü bir e, slogan belki. E, belki birazcık ütopik ama... Yani hayal etmesek de olmuyor bu iş. Biz, biz hayal edelim Değil. ne kadar oluyorsa olabiliyorsa o kadar olsun diye düşünüyorum. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Ne var sırada bununla gerçek? Evet Ermenistan coğrafyasındayız yine. Bu da Ermenistan'dan bir Kürt şarkısı. Ee, Romani adını taşıyor. Bir solistimiz var burada Pınar Özdemir seslendirecek ilginç bir tarafı bu şarkının kürt müziğinde genelde 9-8'lik ritim bulunmaz. Bu 9-8'lik ritimde bir kürt halk şarkısı seveceğinizi düşünüyorum. Muhabbet etmek gerçekten çok güzel ama programın süresi de geçiyor. Şey yapalım mı? Bu çarşamba akşamı bir konserimiz vardı değil mi? Biraz ondan söz eder misiniz? Evet Tamamen bu ver. Koromuz'un 10. yıl konseri benim açımdan çok önemli. 10 sene sonuçta hani 10 yuvarlak bir rakam önemli bir hedef. Çok önemli. Birçok oluşum, birçok proje başlıyor. İyi niyetle başlıyor. Bir noktadan sonra ya tavsuyor ya hedef Projenin içindeki insanlar ya da kurumlar e, motivasyonlarını kaybediyorlar ve bitiyor projeler. Hı hı. Yani ben de birçok proje yaptım, zamanı gelince bitti. Benim dışında nedenler yüzünden bitti. E, fakat kurumuzun 10 sene sürdürüyor olmak hı hı. E, son derece önemli. O yüzden bunu bir konserle taşlandıralım istedik. Bir de çok okul sınırlarında kalmasın. İstanbul'da yaşayan herkes gelip izleyebilsin diye düşündük. O yüzden Cemil Candaş sahnesini Şişli Şişli Belediyesi'nin Cemil Candaş sahnesini organize ettik. Saat 8'de Çarşamba akşamı. 8. Herkesi bekleriz. Giriş sanıyorum serbest olacak. Tabii tabii. Tabi. Giriş serbest. Bilet ödememiz gerek gerekmiyor. Harika. Bir de Muammer bu senin de yer aldığın bir Rebetiko kampı e, projesi var. 22-26 Ağustos'ta e, sevgili Cengiz Onural ve İvi Dermancı'nın yani organizasyonuyla yapılıyor. Biraz da ondan söz eder misin? Aslında bu e, Rebetiko workshop'unu yapan grup Parabetomenos e, yıllardan beri Skiros Adası'nda Yunanistan'da hmm. e, Rabatiko workshopları, atölye çalışmaları yapıyorlar. Dünyanın her tarafından meraklılar gidiyor. E, çalanlar, söyleyenler, dinlemek isteyenler, o atmosferi yaşamak isteyenler gidiyorlar. Bu sene e, benzer bir atölye çalışmasını ASOS'taki bu makam atölyeleri yapılan mekanda e, düzenlemek istedik. E, sevgili Cengiz Onuralı da var. işin e, başında iyi evet. organizasyonda yer alıyor parapettaameos geliyor Spiros kurması Spiros grubu geliyor artı biz varız değerli katılımcı arkadaşlarımız var şimdiden belli bildiğimiz sevdiğimiz arkadaşlarımız var Ama hani bu müziğe ilgi duyan arkadaşları dostları bekleriz nasıl yaparlar bana mail yazabilirler adım soyadım gmail.com. Ya da seninle iletişim kurabilirler. Şöyle ben istersen İvi Dermancı'nın da doğrudan mailini vereyim. Tabii. E, katılmak isteyenler ividermancı.gmail.com adresine de e, yazabilirler. Tekrarlıyorum. ividermancı.gmail.com e, e, Muammer'dim çok güzel bir söyleşi oldu. Güzel şarkılar dinledik. E, programın sonunda hangi şarkıyı dinleyeceğiz? ...bu albümde de yer alacak olan... ...bir Kırım Tatar şarkısı... ...bugün bizde Toyciğin... ...yani bugün bizde düğün eğlence... ...diye söyleyebiliriz Türkçesini... ...70'li yıllarda Fevzi Aliyev... ...bestelemiş bu parçayı... E, ...bu sosyalist dönemin... E, ...kültürel ögelerinden de... ...nasiplenmiş bir parça... ...sözlerini dikkatle dinlerseniz... ...emeğe, işçiye saygıyı da... ...içeren sözler var... E, Halk muziği literatürüne çoktan girmiş, sevilmiş bir parça. Fevzi Aliyev bestesi dediğim gibi. Ee, Muamercim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, olabildiği kadar e, ana hatlarıyla bu konularımızı hmm. anlatmaya çalıştım. Çarşamba günü bütün dostlarımızı, Bekliyoruz. halk müziğine ilgi duyan, halk şarkılarına ilgi duyan, tabi bambaşka dillerde olmak koşuluyla hmm. ilgi duyan dostlarımızı bekleriz. Koromuzun güzel şarkıları var. E, nitelikli solist arkadaşlarımız var. Bekleriz herkese. Peki. E, Muammerciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Beşincide buluşuruz inşallah. <gülüyor> tamam. Şey albüm çıktığında yine konuşalım konuyla. Tamam. Önce, tamam. Seve seve. E, onun dışında tabii her zaman e, birçok şeyi konuşacağımız şeyler var. Ben her zaman yani büyük bir keyifle ve mutlulukla e, Babil'den sonra da seni konuk etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Çok sağ ol. Çok teşekkürler Muammerciğim. Babil'den sonranın sonuna geldik programı kapatırken önümüzdeki çarşamba akşamı yani 29 Haziran çarşamba saat 20'de Şişli Cemil Candaş kent kültür merkezinde gerçekleştirilecek 10. yıl konserini bir kez daha hatırlatmak istiyorum konsere giriş ücretsiz. Babi'den sonra eski ve yeni kayıtlarına Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Sayfanın başında yer alan program logosunun üst metninde program arşivinin linki var. Oraya tıklayarak program kayıtlarına ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Haftaya İmroz'da yaptığım kayıtları dinlemeye devam edeceğiz. Stelio Berber ile birlikte hazırladığımız bölümü birlikte dinleyeceğiz. Programı emeğe, işçiye da içeren sözleriyle halk müziği repertuarında yer edinen bir Fevzi Aliyev bestesi Kırım Halk şarkısıyla kapatıyoruz. Bugün bizde Toy Jane, bugün bizde düğün var. Bu şarkıyı Kırım Tatarı olan sevgili annem için çalmak istiyorum. Çarşamba akşamı 20'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde ve haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel müziklerle geçireceğiniz güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.